242. Konu Hz. Peygamber'in çektiği geçim sıkıntısı, Hazreti Peygamber halkı nefsin'e tercih ederdi, hatta mübarek yarını deri ile yamalardı, ölünceye kadar herhangi bir sofranın üzerinde yemedi ve incelmiş ekmeği yemedi. Başka bir rivayette hiçbir zaman sofrasında pişirilmiş bir koyunu gözüyle görmedi denilmektedir.